Ertesi günlerde yine aynı şeyler yaşandı. Genç kadının konuşması, hali tavrı, her şeyi değişti. Evine yakın ilgi gösterdiği, hiç aksatmadan kiliseye gittiği, hizmetçisini daha sıkı çekip çevirdiği görüldü. Sonra Berti, süt ninenin yanından aldı. Evde konuk olduğu zamanlar, Felicite çocuğu getiriyor, Emma'da herkes kollarını bacağını görsün diye, Kızını soyuyordu. Çocuklara bayılırım diyordu. Tek avıntım, tek neşem, tek deliliğim bu benim. Sonra okşayışlarına içli sözler de karıştırıyordu. Onu Yonville'dekilerden başkası görse, Victor Hugo'nun Notre Dame de Paris adlı romanında kızını çok seven Saşet adındaki kadın konuşuyor sanırdı. Charles eve döndüğünde terliklerini ocağın başında ısıtılırken buluyordu. Şimdi artık ne yeleklerinin astarı ne de gömleklerinin düğmeleri eksikti. Dolapta eşit yükseklikte yığınar halinde sıralanmış pamuklu başlıkları seyretmek bile insana zevk veren bir şeydi. Emma, eskiden olduğu gibi bahçede dolaşınca öfkelenmiyordu kocası ne derse hiç ses çıkarmadan katlandıklarının neler olduğunu araştırmadan hemen yapıyordu Leon da Charles'ın akşamları yemekten sonra ateşin başına geçerek iki eli göbeğinin iki ayağı ızgaraların üzerinde yanakları sindirimin verdiği toplukla kıpkırmızı gözleri mutluluktan nemli nemli oturuşunu seyrediyordu O sırada çocuk halının üzerinde emekliyor, onların endamlı kadın da koltuğun arkalığı üzerinden eğilerek kocasını alnından öpüyordu. Leon kendi kendine ne çılgınlık, ne yapmalı da bu kadına ulaşmalı diyordu. İşte böylece Emma ona öylesine namuslu erişilmez göründü ki sonunda en ufak umut bile besleyemez oldu. Artık Emma'dan umudu kesmişti. Ya bu vazgeçişten dolayı genç kadını göklere yükseltiyordu. Emma onun gözünde artık elde edebileceği sobut niteliklerden sıyrılmıştı. Genç kadın delikanlının gönlünde tıpkı kanatlanıp uçan olağanüstü bir varlık halinde yükseldikçe yükseliyordu. Çok saf duygulardan biriydi bu. İnsan yaşayışını engelleyemiyordu. Salt, ender rastlandığı için besliyordu insan bunu. Böyle bir duygu beslemekle uzun boylu sevinemezdi ama bunu yeterince daha fazla üzülürdü. Emma zayıfladı. Yanakları solgunlaştı, yüzü uzadı. Ortadan ikiye ayrılmış siyah saçları, iri gözleri, düz burnu, kuş gibi edası, şimdi daima sessiz haliyle yaşamın içinden ona ancak şöyle bir dokunarak geçer, alnında da herhangi yüce bir yazgının belirsiz izini taşır gibi değil miydi? Öyle hüzünlü, öyle durgun, aynı zamanda öyle yumuşak başlı, öyle çekingendi ki, insan onun yanında olduğu zaman İçini soğuk bir büyünün kapladığını seziyordu. Gerçekten kiliselerde de mermerlerin soğuğuna karışan çiçek kokuları altında insan böyle ürperir. Başkaları da onun bu etkisinden kurtulamıyorlardı üstelik. Eczacı çok yetenekli bir kadın doğrusu diyordu. Bir ilçe merkezinde bile yerini doldurur. Neme lazım. Ev kadınları onun tutumluluğuna, hastalar kibarlığına, yoksullar merhametine hayran oluyorlardı. Oysa büyük emellerle, öfkeyle, hınçla doluydu. Bu düz kıvrımlık giysinin altında altüst olmuş bir yürek saklıydı. Bu çok utangaç dudaklar, bu yüreğin üzüntülerini kimseye anlatmıyordu. Genç kadın Leon'a tutkundu. Onun hayaliyle, daha rahat baş başa olabilmek için sürekli yalnız kalmak istiyordu. Delikanlıyı görmek, hayallerden duyduğu zevki bulandırıyordu. Onun ayak seslerini duyunca yüreği çarpmaya başlıyor, onunla karşı karşıya geldi mi heyecanı yatışı veriyor, sonra içinde kedere dönüşen sonsuz bir şaşkınlık kalıyordu. Leon, umutsuz bir halde Genç kadının evinden çıktığında Emma'nın kendisini sokakta seyretmek için ardından kalktığını bilmiyordu. Genç kadın delikanlının halini, tavrını gözlüyor, yüzüne dikkat ediyordu. Leon'un odasına girmek için bir bahane bulmak üzere bir hikaye uydurdu. Eczacının karısı delikanlıyla aynı çatı altında yaşıyor diye. Ya, bu yüzden o Emma'ya çok daha mutluymuş gibi görünüyordu. Emma'nın düşünceleri sürekli bu evin üzerine üşüşmekteydi. Leondor hanının güvercinleri de gidip orada yağmur saçaklarına pembe ayaklarını, beyaz kanatlarını bastırıyordu. Ancak Emma sevdalı olduğunun ne denli fazla farkına varıyorsa bunu da o denli çok içine atıyordu. Sevgisi ortaya çıkmasın, ufalsın diye yapıyordu bunu. Leon bu sevginin farkına varsın istiyordu. Bu işin kolaylaşması için de bazı rastlantılar, felaketler olsun istiyordu. Genç kadını alıkoyan tembellik ya da korkuydu. Ama bunda utancın da payı vardı kuşkusuz. Çok uzaklaştırdım onu kendimden. Vakit geçti artık, her şey mahvoldu diye düşünüyordu. Sonra kendi kendine ben namuslu bir kadınım diyebilmenin verdiği gururla, sevinçli, boyun eğmiş tavırlar takınarak aynaya bakabilme olana, onu katlandığını sandığı özveriden dolayı biraz avutuyordu. Bunun üzerine teninin duyduğu açlık, para tutkusu, sevginin verdiği keder hep birden aynı ıstırap içinde birbirine karıştı. O da zihnini bunlardan uzaklaştıracak yerde, daha çok bunlara bağlanmaya, duyduğu acıyla daha fazla coşmaya, her yanda her çeşit fırsatı aramaya başladı. Bir yemeğin kötü pişmesine, bir kapının aralık kalmasına öfkeleniyor, istediği kadife kumaşa sahip olamadığı, mutluluğa erişemediği, Kendini çok yüksek hayallere kaptırdığı, çok dar bir eve tıkılıp oturduğu için sızlanıyordu. Onu asıl çileden çıkaran çektiği acıdan Şarl'ın haberi yokmuş gibi davranmasıydı. Şarl karısını mutlu ettiğine inanmıştı. Bu da genç kadına aptalca bir davranış gibi geliyordu. Şarl'ın buna inanmasını ise bir nankörlük sayıyordu. Ne diye uslu duruyordu sanki? Her mutluluğa engel olan, her türlü sefalete neden olan şar değil miydi? Genç kadını her yanından sımsıkı bağlayan kayışın tokasındaki sivri uçlu dil gibi değil miydi o? Bunun üzerine Emma, can sıkıntılarından doğan sayısız hınçları kocasının üzerine yükledi. Bu hınçları azaltmak için giriştiği her çabada Bunları arttırmaktan başka şeye yaramadı. Çünkü diğer umutsuz nedenlerine bir de bu boşuna acı ekleniyor, genç kadının kocasından soğumasında daha fazla etkili oluyordu. Emma'nın kendi durgunluğu bile kendisini isyana sürüklüyordu. Ev yaşamının sıradanlığı onu lüks fanteziler kurmaya zorluyor, evliliğin sevecenliği ise İçinde kocasını aldatmak için arzular uyandırıyordu. Charles'dan daha fazla nefret edebilsin de bilsin diye kocasının kendisine dayak atmasını ne kadar isterdi. Bazen aklına gelen korkunç düşüncelere şaşırıyordu. Sonra da gülümsemeye devam etmek, mutlu olduğunu yineleyince bunu dinlemek, mutlu gibi görünmek, Çevresindekileri bile buna inandırmak gerekiyordu. Bununla birlikte bu iki tiksin tiksindiği oluyordu. Kimi zaman içinden Leon'la birlikte bir yerlere kaçmak geliyordu. Çok uzaklara gidecek, yeni bir yaşama başlamayı deneyecekti. Ama hemen o anda da ruhunda karanlıkla dolu, belirsiz bir uçurum açılıveriyordu. Hem zaten beni sevmiyor artık. Ne olacak benim halim diye düşünüyordu. Bitkin düşüyor, soluk solağa kımıltısız kalıyor, alçak sesle hıçkırıyor, gözünden yaşlar akıyordu. Emma bu bunalımları geçirdiği sırada içeriye giren hizmetçi, ''Ne diye bunu beyefendiye söylemiyorsunuz?'' diyordu. Emma sinirden oluyor ''Bir şey söyleme, üzersin onu.'' diye yanıt veriyordu. O zaman Felicite, ''Haa anladım hanımcığım, siz de Guerin gibisiniz. Pole'de balıkçılık yapan Guerin babanın kızıydı o. Sizin yanınıza gelmeden diye de tanışmıştım onunla. Öyle kederli, öyle kederliydi ki zavallıyı kapısının önünde gördüğünüz zaman kapıya gerilmiş bir kefen sanırdınız.'' Hastalığı kafasının içini kaplayan bir sistem ileri geliyormuş. Doktorlarla papaz efendi de çare bulamamışlar. Hastalığı arttığı zamanlar zavallıcık başını alıp yapayalnız deniz kıyısına gidiyordu. Sonunda da gümrük teğmeni devriye gezerken onu çakılların üstüne yüzü koyun yatmış hüngürüngür alarken bulmuş. Evlenince bu hali geçti dediler. Emma, Ama benimki evlendikten sonra başladı diyordu. Bir akşam Emma, açık pencerenin önüne oturmuş, bahçedeki şimşirleri buduyan kilise hademesi, Lösti Badua'yı seyrediyordu. Birdenbire akşam duası için kilise çanının çalmaya başladığını duydu. Nisan başlarıydı, papatyalar yeni açmıştı. Çapalanmış çiçek tarhlarının üzerinden ılık bir rüzgar esiyor, bahçelerde tıpkı kadınlar gibi yaz şenlikleri için süsleniyorlardı sanki.